İyi bir hafta ve güzel bir pazartesi dileğiyle Bilgi Çağının hukuku programını açıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Konuğumuz Sayın Avukat Ali Suat Güzeloğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İki program evvel yine üst üste iki program yaptık sizinle burada Telekom hukuku konusunda. O zaman söz vermiştiniz bu tüketici hakları konusundaki yönetmeliği daha... Yakından tartışmak üzere bir daha yapalım diye. Şimdi bugün onu yapacağız sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Yani konumuz e, telekomünikasyon sektöründe tüketici hakları yönetmeliği ve e, bu yönetmeliğin e, çıkış noktası elektronik haberleşme kanunu, dayanağı. E, İsterseniz ben burada bir araya gireyim. belki. Araya girmeyin, araya girmeyin. Mi? Mikrofonu Peki. siz alın ve lütfen devam edin. Peki. Öncelikle ben şunu söyleyeyim belki dinleyiciler bu konuyla ilgili yönetmeliği webde arayabilirler. Onun için yönetmeliğin tam adını söyleyelim. Biliyorsunuz elektronik haberleşme kanunundan sonra yönetmeliğin ismi de elektronik haberleşme sektöründe tüketici Doğru. hakları yönetmeliği oldu. Eğer bazı dinleyiciler bunu ayrıntılarına ulaşmak isterlerse bu isimde yani elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliği diye ararlarsa... Hem bilgi e, teknolojileri ve iletişim kurumunun web sayfasından da bu yönetmeliğin tamamını ulaşabilirler, hem de arama motorları vasıtasıyla yönetmeliğin Hı -hı. ayrıntılarına. Onun adresini daha önce de vermiştik. Btk.gov.tr. Doğru. Hı -hı. Ama resmi gazeteden arayım diyenler olursa, o zaman 28 Temmuz 2010. Tarihli resmi gazetede yayınlandı onu da belirtti. Evet bazı hükümlerin yürürlüğe girmesi için süre tanınmıştı geçici maddelerle. Bu hı hı. sürelerin de tamamı geçti. Şu andan itibaren bu yönetmeliğin bütün hükümlerinin yürürlükte olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi bunun dayanağından bahsettik elektronik haberleşme kanunu olduğundan. Amaç tüketicilerin hak ve çıkarlarını koruma. Doğru. Ama sizin alerji duyduğunuz bir e, tanımla başlamışlar. O da tırnak içinde abone. Evet. Yani hem tüketici diyor hem abone diyor. Hiç müşteri demiyor neredeyse. Evet. E, evet. Orayı kısacık yani tanımlardan bir e, girerek devam edebilirsek... deneyicilerimiz için daha aydınlatıcı olacak diye düşünüyorum. Şimdi kavramlara geçmeden önce e, ben yine bir hususu e, belirtmek istiyorum... Serbest rekabet ortamının oluşması ile beraber bizlerin yani tüketicilerin işletmeciler için birer abone olmadığının farkında olmamız gerekiyor. Bizler müşteriyiz. Yani bir işletmecinin abonesi değiliz. Her ay hangi tür hizmeti, hangi kusurlarla, hangi eksiklerle, hangi ayıplarla alırsak alalım biz belirli faturaları ödemeye mecbur olan aboneler değiliz. Öncelikle bilmemiz gerekir ki bu sektörden hizmet alan herkes işletmecinin aboneleri değildir, onların müşterisidir. Her ne kadar yönetmelikte abone kavramı da geçse de biz onu öncelikle müşteri olarak algılayalım. Bununla birlikte yönetmelikte tüketici hakları diye geçtiği için ben tüketici kavramına da değinmek istiyorum. Çünkü bir küçük ayrıntı var. Dinleyicilerin de yanılmaması açısından bu kavramın tanımını yapmakta fayda görüyorum. Bakın aynen şöyle diyor. Elektronik haberleşme hizmetini, burası önemli, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla yararlanan veya talep eden gerçek veya tüzel kişi. Orada Ali Suat Bey zaten bir cümle düşüklüğü de var, var farkındasınız değil mi? Elektronik haberleşme hizmetinden demeleri gerekir Evet, şimdi herhalde. burada yararlanan veya talep eden ikisi farklı olduğu için... Talep edene göre cümle kurulmuş yani bozuk bir cümlesinde ifade hmm. ettiğiniz gibi. Şimdi buradaki konu tüketici ticari veya mesleki olmayan amaçlarla kullanan kişi olarak tarif edilmiş. Yani siz eğer iş yerinizde kullanıyorsanız elektronik haberleşme hizmeti ki bu ne olabilir yaygın olarak sabit telefon hizmeti olabilir. Bir e, mobil telefon hizmeti olabilir veya internet hizmeti i̇nternet. olabilir. Daha pek çok hizmet var ama bizim burada dinleyicileri ilgilendiren ağırlıklı olarak bu üç hizmeti sayabiliriz. Burada eğer ticari veya mesleki amaçlarla kullanıyorlarsa tüketici olarak kabul edilmeyecekleri gibi bir yorum yapılabilir. Yani ben e, şunu söyleyebilirim. Kendim için evimde kullandığım ADSL hizmeti için ya da telefon hizmeti için tüketici olarak kabul edilirken, bunu iş yerimde kullandığım zaman tüketici olmadığım anlamı çıkıyor yönetmelikten. O zaman katmerli abone sayıyor sizi bu yönetmelik, bana sorarsanız. Aynen söylediğiniz gibi benim bu haklardan yararlanmam <gülüyor> mümkün olmuyor iş yerimde kullandığım için. Ama ben şunu da gözlemledim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bazı kararlarında tüzel kişilerin ve mesleki amaçlarla kullananların da abone kapsamında olduğu düşüncesiyle tüketici hakları yönetmeliğinden yararlanabileceği sonucuna ulaşmışlar. Bu konuda e, özellikle o zaman altını çizeceğimiz nokta şu olabilir. Eğer siz ticari amaçlarla kullanmıyorsanız, mesleki amaçla kullanmıyorsanız muhakkak bu yönetmelikten yararlanırsınız. Ama bunun dışında eğer ciddi bir altyapınız, bir iletişiminiz, telekomünikasyon hizmetinden ticari amaçla ya da mesleki amaçlarla yararlanıyorsanız, bu konuda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor bu yönetmelikten yararlanma konusunda. Yani bunu düzünden algılarsak şöyle bir kabul mü söz konusu bu düzenlemede? Vatandaş kendini koruyamaz fazla ama şirketler şeydir daha bilinçlidir. Kabaca, kabaca gruplarsak Şüphesiz. yani. Mesleki amaçla kullanmayana düz vatandaş desek. Kullanana da işte iş dünyası ve diğer kurumlar desek. Onlar nasıl şeydir. şimdi Hakların aramada daha bilinçlidir. E, mahkemelerin yolunu biliyorlardır ama. Filan. Evet bu düşünce evet. bu düşünceyle e, hüküm bu şekilde oluşturulmuş diye düşünüyorum. Gelelim esas haklar meselesine o zaman. Evet. Şimdi yönetmeliğe baktığımız zaman sizin de. Başla, başlangıçta belirttiğiniz gibi Temmuz ayında çıkmış olmakla birlikte bu yönetmeliğin pek çok hükümü yeni yürürlüğe girdi. Bu yüzden bilgiyi tazelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Genel anlamda yönetmeliğe baktığınız zaman 5-6 husus altı çizilmiş üzerinde durulmuş. Bunlar en önemlisi bence tüketicinin aldığı hizmet konusunda bilgilendirilmesi. Yani bir Tüketici bir hizmet alırken işletmeci önüne gittiği zaman ona pek çok konuda e, bunların başında da tarifeler geliyor. Yani hangi hizmet için ne kadar para ödeyecek ne zaman ödeyecek hakları nedir bir uyuşmazlık çıktığı zaman bu uyuşmazlık ne şekilde halledilecek fesi sözleşmeden e, dönme kampanyalar konusunda ve benzeri konularda tüketicinin bilgilendirilmesi amaçlanmış ve bu konuda da e, hükümler yönetmelik içerisine dahil edilmiş. Bunun dışında bizim genel işlem şartları dediğimiz aslında tüketicinin okumadan önüne konulan ve değiştirme imkanı olmayan yönetmelikte geçen adıyla yine abonelik sözleşmelerinin hangi hükümlere ihtiva edip hangi hükümlere yer almaması, yer verilmemesi gerektiğine ilişkin hükümler konulmuş. Bunun dışında yine ayrıntılı faturalar veya bağlantının kesilmesi sözleşmenin feshi edilmesinde izlenecek yol veya tüketicinin şikayetlerinin sonuçlandırılması ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler yer vermiş. Yani kısaca bir tüketici aldığı hizmetle ilgili bir problem yaşıyorsa çok büyük ihtimalle bu yaşadığı sorunun cevabını bu yönetmeliği incelediğinde bulabilecektir diye düşünüyorum. Yani başta sabit telefon ve cep telefonu kullanıcıları ve olmak üzere internet e Bağlantı hizmeti satın alanlar öncelikli olarak e, bu konuştuğumuz yönetmeliğin muhatabı eskidildi. Evet. Evet, evet. evet. İsterseniz bununla ilgili yönetmeliğin diğer hükümlerini e, inceleyelim. E, hemen tanımların e, akabinde peşinde tüketicinin haklarına i̇şte yer verilmiş. En önemli yer. En önemli yere geldik ama bu arada programımızın hemen hemen yarısına da geldik. Oh. Ee, dilerseniz sevgili Açık Radyo dinleyenlerine bir sessizlik yapalım şöyle ve Gitarın Sessizliği adlı parçayla Maritsa'dan bir fado dinleyelim. O silêncio da guitarra Que a minha alma se agarra Como se fora de fogo Em meu peito se demora Que a alegria também chora e apaga tanto desgosto Em meu peito se demora Que a alegria também chora E apaga tanto desgosto Este silêncio do tejo A chorar Gaivota presa no vento um barco de sofrimento tarado tocar um triste fado quando a alma se agiganta a tristeza também canta num pranto quase parado quando a alma se agiganta a tristeza também canta num pranto quase parado you Maritsa Maritza söyledi e, gitarın sessizliği the silence oldu gitar İspanyolcasını telaffuz edemediğim için İngilizce başlığı <gülüyor> seçtim 94.9 Açık Radyo'dayız sevgili dinleyenler Bilgi Çağrın Hukuku programı sürmekte konuğumuzda Sayın Avukat Ali Suat Güzeloğlu Telekomünikasyon, pardon elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliğini tartışmaya başladık. E, programın ilk yarısında tanımlar üzerinde durduk, dayanak amaç ve kapsam üzerinde durduk. Şimdi esas önemli yere geldik. E, elektronik haberleşme tüketicileri ne gibi haklara sahip bu yönetmelik onların kullanımını nasıl düzenliyor daha doğrusu? Evet e, bunların başında bence e, abonenin kişisel verileriyle ilgili zaten yönetmeliğin en başında bu kişisel haklarla ilgili e, kısmın en başında bu var. Artık e, abone sözleşmeyi imzalarken kişisel verilerin bir e, rehberde elektronik ya da basılı rehberde bulunup bulunmaması konusunda e, veya buradaki bilgilerin değiştirilmesi ya da bu rehbere ...sonradan çıkmak veya sonradan girmek konusunda hakları var. Bunun dışında tüketiciler ayrıntılı fatura alabilecekler. Eskiden de ayrıntılı fatura vardı ama bakın orada enteresan bir konu vardı. Tekel zamanında siz konuşma süresinin başlangıcını biliyordunuz ama bitiş süresini yazmıyordu. Dolayısıyla bitiş süresini bilemediğiniz için hesap yaparak faturanın doğru mu yoksa abartılı mı olduğunu... Fark edemiyordunuz. Şimdi yapılan bu düzenlemelerde ayrıntılı faturada konuşmanın sadece tarihi değil başlangıç ve bitiş sürelerinde yer alması gerekiyor. Aynı şekilde internet kullanıcıları da internete giriş çıkış indirdikleri veriler konusunda bilgi alabilecekler. Bunun dışında önemli bir yenilik de engelli vatandaşlar için var. Örneğin görme özürlüler için özel faturalar düzenlenebilecek. Ve her şeyden öte engelli vatandaşların hizmete erişmesinde bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından 2011 takviminde önemli yenilikler, düzenlemeler yapılıyor bu hizmetlere kolay ulaşım konusunda. Bunun dışında tarifeler konusunda yani tarife değişikliği konusunda abonelerin, biz tüketiciler diyelim, tüketicilerin bilgilendirilmesi konusunda düzenlemeler getirilmiş. Şimdi ama siz şeffaflık ve bilgilendirme bölümüne geçtiniz galiba değil mi? Şeffaflık orada... da prensiplerden bir tanesi, evet. Hı hı ama burayı bitirmeden size sormak için bir not almışım ben. Evet. Bu ikinci bölüm madde 5, tüketici hakları diye evet. sayıyor ya. Evet. Orada yumuşak G ile adlandırılan maddede şöyle bir şey var, e, özetle... E, kullanıcı tüketici e, herhangi bir kampanyadan herhangi bir tarifeden yararlanıyorsa çok basit bir yöntemle bundan vazgeçebilme hakkı da vardır. Evet. deniyor. Bu tarife değiştirme özgürlüğü diyebilir miyiz buna? Yani bu bu bakın ben ne size gibi bir şunu pratik söyleyeyim. yarar sağlıyor? Pratik tüketici? yarar şu. E, siz kampanyaya başladığınızda genellikle e, işletmeciler bu bir kampanya olduğu için size belirli bir süre hizmeti almaya mecbur bırakırlardı. Hı, taahhütte bulunuyorsunuz. Taahhütte bir bulunuyorsunuz. yıl değiştirmeyeceğim evet, bunu evet. diye. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bu yaşanmıştı düzenlemelerden önce. Örneğin 24 ay hizmet almaya taahhüt ettiğiniz zaman 6. ayda işletmeciyi değiştirmek istediğinizde ya da sözleşmenizi feshettiğinizde size geri kalan 18 ay yani hizmet almadığınız 18 ayında hizmet bedeli talep ediliyordu. Hı. Şimdi... Bu yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan bir kurul kararı da var. Bakın burası önemli. Eğer bir işletmeci bir kampanyaya katıldıysa, internet hizmetinde bir modemi bedel ödemeden aldıysa, iki sene ben bu hizmeti alacağım taahhüdünde bulunarak bazı cihazları, donanımları ücretsiz aldıysa ya da normalde yüksek olan bir tarife yerine düşük bir tarife, iki yıl hizmet e, alma taahhütüyle geçtiyse ve bu hizmetten memnun kalmayarak ayrılmak istediğinde sadece almış olduğu donanımın parasını vererek ya da o tarihe kadar indirim kapsamında faydalandığı ücreti işletmeciye ödeyerek taahhütünden dönme imkanına sahip. Yani 24 ay e, ücretini ödeme şeklinde değil kaç ay indirimli aldıysa aradaki farkı sadece işletmeciye ödeyerek. Ya da eğer bir cihaz sahibi olduysa cihazın bedelini ödeyerek sözleşmeden istediği gibi vazgeçebiliyor. Peki sadece hizmet satın almadı diyelim ki cep telefonu kullanıcıları. Zaten artık bir enflasyon halini aldı o kampanyalar. Televizyon reklamlarında sabahtan akşama kadar. Ee, aradaki farkları izlemek bile bir vakit isteyen bir şey yani. Evet. Ee, diyelim ki işte siz kendinize en makul bulduğunuz tarifeyi ya da hizmeti almak istiyorsunuz. O zaman yine işte bunu bir yıl değiştirmeyeceğinizi taahhüt ediyor musunuz dediklerinde bir de kayda alınıyor konuşmalar malum. Evet. O taahhütün bir anlamı kalmıyor o zaman. Tabii kalmıyor. Bu yönetmelikle. Kalmıyor fakat aynı şekilde siz eğer ucuz aldıysanız biraz önce bahsettiğim gibi Aradaki farkı sizden talep edebiliyor. Yani hmm. kaç ay ucuz aldıysanız, hmm. örneğin 10 lira yerine 5 lira ödediyseniz ve bu hizmetten de 5 ay yararlandıysanız 24 ayı beklemek zorunda değilsiniz. 5 ay 5 lira fark için 25 lira ödeyerek bu kampanyadan dönebiliyorsunuz. Peki. Bununla birlikte yine bu madde kapsamında değerlendirmek gerekebilir. Dinleyiciler şuna dikkat etsinler. Eğer bir abonelik sözleşmesini başlattılarsa Başlattıkları usulde de sonlandırabilirler. Yani e, aboneden, müşteriden bir CSM operatörü veya sabit işletmeci, sabit telefon hizmeti sunan işletmeci e, fesih bildirimini yazılı bir belgeyi bir başka adrese gönder, gönderilmesini ya da işte X semtine gidilip oradaki bir e, bayiye verilmesini artık isteyemeyecekler. Sözleşmeyi nerede imzaladılarsa aynı yerde aynı koşullarda. ...sözleşmeyi fesi imkanına da sahipler. Peki bir de orada kal maddesinde ...faturalara üst sınır getirme hakkı var. Evet. En sonuncu hak olarak onu belirtmiş orada. Şimdi, ee, o nasıl oluyor öyle? Şimdi e, Ben şu kadardan fazla <gülüyor> para ödemek istemiyorum diye. Tabii ki nasıl bu sizin bu? hakkınız. E, yüksek faturalar, sürpriz faturalar bu sektörün gerçeğidir. E, artık siz... Telekomünikasyon hizmeti için, elektronik haberleşme hizmeti için belirli bir bütçe yapabileceksiniz. Ve bu bütçenin e, işletmeciye bildirilmesiyle beraber ilk yüzde ellilik dilimde size bir uyarı gelecek. Yani siz 20 liraya geçmesin dediğinizde, 10 liraya ulaştığınızda hmm. size bir uyarı gelecek. Bu bütçenin yüzde yetmiş ulaşıldığında ikinci bir uyarı ve yüzde doksanına geldiğinizde de ...son uyarı yapılacak. Bu konuyla ilgili düzenleme yeni ama 2011 iş planı içerisinde bu husus. Bu yılın tahmin ediyorum ki Temmuz Ağustos aylarında fiilen uygulamaya da geçecek ki bu artık bizim sürpriz faturalarla karşılaşmamıza engel olacak. Bununla birlikte yine bir husus daha var. Örneğin bir mobil işletmecinin abonesi yurt dışına çıktığı zaman eee Tarifelerle ilgili telefonuna kısa mesaj da gelecek. Bu da dediğim gibi bu yönetmeliğin sürpriz faturalardan kurtulmamız için bize sağladığı bir fayda olarak düşünülebilir. Yani belki absürt kaçacak sabah sabah bu soru ama şimdi aklıma geldi sormadan geçemeyeceğim. O uyarıların bedeli de faturaya eklenecek mi? Bununla ilgili bir düzenleme ben olduğunu zannetmiyorum. Yani hmm. bu düzen şeyin mesajın bedelinin faturaya eklenmesinin ben söz konusu olmadığını düşünüyorum. Evet. Bununla birlikte fesih konusuna da biraz değinmek istiyorum. Yine söylediğim gibi abonelik sözleşmesi hangi koşullarda başladıysa aynı koşullarda. Yani daha ağır şartlar içermemek üzere. Fesih imkanlı yönetmelik e, tanıyor. Burada benim dinleyicilere e, özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Fesih bildiriminin muhakkak işletmeciye yazılı olarak e, iletilmesi gerekiyor. Her ne kadar yönetmelikte web üzerinden veya çağrı merkezleri aracılığıyla da bunun yapılabileceği söylenmişse de bu hizmetin durdurulması açısından geçerli. Eğer web üzerinden veya... Çağrı merkezi üzerinden aboneliği sonlandırdıysanız Hizmet alımınız 24 saat içerisinde bitirilmek zorunda Yani yeni bir fatura e, oluşturulmaması gerekiyor Konuşmadığınız dönemler için size hizmet bedeli alınmaması gerekiyor Ancak ben çağrı merkezi aracılığıyla hizmet sözleşmemi fesh düşüncesine Dinleyicilerin kapılmaması lazım hı hı. Bu şekilde sözleşmelerini fes etme beyanını açıkladıktan sonra Muhakkak ilgili işletmecinin faizine yazılı olarak kimlik e, bilgileriyle beraber başvurup bu sözleşmenin fesih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Yapmazlarsa ne oluru da lütfen söyleyelim de. Eğer yapmazlarsa örneğin çağrı merkezi üzerinden bu beyanı alan e, işletmeci e, süre sonunda kendisine 7 gün içerisinde bu yazılı beyan ulaşmadığı takdirde hizmeti tekrar aktif edip tekrar fatura öğretmeye devam edebilir. Onun için muhakkak web üzerinden de sonlandırma imkanı olsa da ee, akabinde hemen yazılı olarak sözleşmeyi fesih beyanının işletmeci ulaştırılması gerekiyor. Hı hı. Ali Suat Bey, e, 7. maddede özel içerikli hizmetler diye başlıyor olan 7. maddede e, varsayılanın e, telefonsa diyelim verilen satılan hizmet 900'lü hatlara kapalı olduğu. Yolunda. Evet. Bu ne demek? Dokuz yüzlü hatlara açık olunca ne oluyor, kapalı olunca ne oluyor? Şimdi e, bildiğiniz gibi biz dokuz yüzlü hatlar üzerinde ağzımız çok yandı. E, yapılmayan konuşmalar işte bir şekilde elektronik haberleşme sistemine dahil olarak bir başkasının hattı üzerinden özel hatlar örneğin kumar, bahis gibi e, oynatan Hı. hatlara girerek yüksek faturalarla aboneler karşılaştılar. İşte Yönetmeliğin bu ilgili maddesi de diyor ki kural olarak abonenin hattı bu özel hatlara yani özel tarifeleri yüksek ücretli olan tariflere kapalıdır. Ee, eğer abone bu hizmetten yararlanmak istiyorsa bunu özel olarak ve yazılı olarak sözleşmesine işaret koyarak bu hizmeti aldığını belirtmek zorundadır diyor. Yoksa e, böyle bir irade açıklaması yoksa. E, hattı normalde dokuz yüzlü bu özel e, hizmetlere kapalı olacaktır. Hı hı, o zaman da aksi halde de başına geleceklere katlanmak razı. zorundadır. Evet. Son dakikaya girdik. Çok evet. teşekkür ediyorum bugün tekrar geldiniz Açık Radyo'ya Asya yakasından hem de üşenmeden geldiniz sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bugünkü konuştuklarımıza ve geçen programlarda konuştuklarımıza? Şunun altını ben bir kez daha çizmek istiyorum. Bu yönetmelik tüketicilere bazı haklar getirebilir ama kişisel görüşüm, tüketici serbest rekabet ortamının oluştuğu anda, oluştuğu piyasada gerçek haklara sahip olacaktır. Her zaman e, serbest rekabetin e, olduğu bir piyasanın, e, faydalarını görebileceğimizi ben e, belirtiyorum. Mesela bakın GSM sektöründe mobil e, hizmetlerde numara taşınabilirliğinde ben geçen programda 16 milyon diye eski rakamı belirtmiştim. 25 milyon e, abone işletmeciyi değiştirmiş. Her 5 e, aboneden ikisi operatörünü değiştirmiş. Bu imkanın sabit hatlarda da olması gerekir diye düşünüyorum. Tamam o zaman çok teşekkür ederiz bu son uyarı için ee, sevgili dinleyenler, Bilgi Çağın'ın Hukuku programı bitiyor. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bizi tekrar dinlemek isteyenler www.açikradyo.com.tr adresinde podcastimizi bulabilirler. Ayrıca bilgiçahınunhukuku.blogspot.com adlı program bloğundan da e, gerekli linklere ulaşmanız mümkün. Tekrar teşekkürler Sayın Avukat Ali Suat Güzeloğlu. Teknik Masada arkadaşım Ömer'le birlikte. Çok güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.